şeytanın senevilere tuzağına düşürüp oyuncak hale getirmesi seneviler iki ilaha inandıkları için ikiciler anlamına gelen bu adı almışlardır kardeşlerim bunlar öyle bir taifedir ki yaratan ve fail ikidir bunlardan biri nurun hayrın yaratıcısı diğeri de şerrin ve zulmetin yaratıcısıdır fakat bunların her ikisi de kadimdir, ezelidir yine bunların her ikisi kuvvet ve kudretlerinde bir şey kaybetmeksin bilici, işitici ve görücü olarak ebediyen var olacaklardır bu iki yaratıcı kendi zat ve suretlerinde birbirinden ayrı yaptıkları iş ve tedbirlerde de birbirinden farklıdırlar nur faziletli güzel, temiz hoş kokulu Güzel ve kibar görünüşlü, hayırlı, keremli, hikmetli ve faydalı. Bütün iyilik ve hayırlar onda, Ondan hiçbir zarar ve şer gelmez. Zulmet ise bunun zıttınadır. Gam, keder, eksiklik, kötülük ve çirkinlik hep bundan gelir. Kendisi de kötü, cimri, fesil, pis ve kötü kokan, zarar ve fesat veren birisidir derlerdir. Kardeşlerim, bu şeytanın oyuncağı olan Seneviye tayfesi temelde böyle inanmakla beraber kendi aralarında bazı ihtilaflara düşmüşlerdir. İşlerinden bir zümre nur daima zulmetin üstündedir ondan yücedir derken diğer bir zümre ise nur ve zulmet başka başka yerlerdedir iddiasına girmişlerdir. Yine onlardan bir zümre nur daima kuzey tarafında ve yüksekte bulunur zulmet ise güney tarafta ve aşağıya inmiş bulunur bunlar daima birbirinden ayrı bulunur diye iddia ederler İddia ederler ki bu iki yaratıcıdan her birinin ruhtan hariç dört bedeni var nurun yani nur ilahının ateş, ışık, rüzgar ve su olmak üzere dört varlığı vardır Ruh ile beş, onun ruhu ise nesimdir. Hoşa giden, hafif ve tatlı esen rüzgar. O daima bu bedenler içinde harekette bulunur. Zulmete gelince, onun da karanlık, yangın, samiyeli ve sis olmak üzere dört bedeni var. O da bu bedenler içinde harekette bulunur, yaşar. Onun ruhu ise duhan yani dumandır. Seneviler nura ait bedenleri, melekler zulmete ait bedenleri de şeytanlar ifritler olarak kabul ederler. Bazıları ise şeytanları zulmet meydana getirir, melekleri ise nur meydana getirir, doğurur derler. Aynı zamanda derler ki, nur şerri yaratmaya kadir değildir. Zulmet de hayrı yaratmaya kadir değildir. Bunun için nurdan şer, zulmetten de hayır gelmez derler kardeşlerim bu şeytanın oyuncağı olan seneviye dinine ait akıl dışı ve çok saçma mezhepler vardır seneviler aynı zamanda oruç ve züht gibi ibadetlere çok önem verirler bütün ömürlerinin yedide birini oruçlu geçirmek zorundadırlar sonra hiçbir canlıya eza vermemeye çok önem verirler bir gün yiyecekten fazlasını biriktirmezler. Yalan, cimrilik, sihirbazlık, putlara tapınma, zina ve hırsızlık gibi şeylerden çok sakınırlar. İnançlarında, zulmetlerinde nur gibi kadim ve ezeli olup olmadığı hususunda ihtilafa düşmüşler. Bir kısmı kadim, bir kısmı ise kadim olan yalnız nurdur demişlerdir. Görüldüğü gibi onların bu inançları son derece batıl, iki şeye dayanır. Birincisi, varlıkların en kötüsü, en şerlisi, en habis olan zulmet, varlıkların en hayırlısı olan, varlıkta zıt gitmekle, ona denk etmekle, ona muaraza ve mukavemet etmektedir. Zulmet nura, denk demekle, nur zulmetinin hakkında gelememektedir. Allah böyle bir belaya düşmekten bizleri bere demek ki şeytan oyuncak haline getirdi mi neler yapıyor neler değil mi evet <gülüyor> mecusilerin kendilerine has tazimleri ve belli başlı bazı fırkaları her dinde ve inanışta olduğu gibi kardeşlerim mecusilerin de kendilerine mahsus bazı tazimleri vardır onlar bütün nurlara, ateşe, suya, arza çok tazimde bulunurlar. Zer düştüm peygamberliğine ve onun getirdiği şeriata inanırlar. Bunların belli başlı fırkaları vardır. Bu fırkalardan birisi Müzdekiye denilen fırkadır. Bunlar Müzdek'in adamlarıdır. Müzdek el mubezdir Onlara göre el-mubez, kendisine uyulan büyük alim, derin din adamı demektir. Bunların din ve mezheplerinin esası, kadınlarda ve kazanılan mallarda mutlak ortaklıktır. Müzdek aynen suda, havada ve benzeri şeylerde olduğu gibi, kadınlarda ve mallarda da ortaklık iddia etmiş sapık bir pisliktir. Meşhur ve büyük fırkaları da el Hurremiye'dir. Bunlar da Habek ve El-Hurremi'nin adamlarıdır. Mecusilerin en şerli zümresi, hiç şüphesiz bunlardır. Allah onların pisliklerinden Müslümanları korusun. Bunlar ne Allah'a inanırlar, ne de ahirete inanırlar. Hiçbir peygamber kabul etmezler, haram ve helal da tanımazlar. Hurremiye mezhebine mensup fırkalardan bazıları karmati Taifesi ile İsmailiye Taifesi bunların başında gelir. Nusayriye, Beşkiye, Dürziye, Hakimiye ve diğer Ubeydi fırkaları da Mecusilerin bir konudur. Ubeydiyeler umumiyetle kendilerine Fatimiler adını verirler. Fakat ne Fatimi ile ne de onun babasının talim ve tebliğde bulunduğu Müslümanlık ile hiçbir ilgisi bulunmayan bu ubeydiler yeryüzündeki kafirlerin en kafirleridir İşte bütün bu zümre ve taifelerin şeyhleri en önderleri mecusilerdir bunların hepsinin din ve mezhep olarak kabul ettikleri prensiplerin temelinde mecusilik yatar her ne kadar mecusilerin kendilerine mahsus bir takım kanun ve adetleri din hükümleri bulunsa da durum böyledir bu hiçbir din, hiçbir şeriat, hiçbir haram tanımayan mezheplerin, sahiplerinin uyduğu kimseler yine bir takım mecusu büyükleridir ve mecusilikteki esas zihniyettir. Yok illa Çin'de değil. Hindistan'da, İran'da, Irak'ta birçok yerde var.